Bizim yapmamız gereken şudur. Ona tabi olmaktır. Ona tabi olmadığımız takdirde diğerlerinin hepsi hikayedir. Bakın Allahü Teala Ali İmran suresinin 31. ayetindeki işte geçtiğimiz günlerde okumuştuk. Diyor ki: "Kul in kuntum tuhibbuna Allah'ı